1220 numaralı konu, Hz. Peygamber ile eşabının mescidlerde kılıcı kınından çekmeyi hoş görmemeleri, Hazreti Peygamber birkaç kişinin mescidde birbirlerine kınından çıkarılmış bir kılıcı alıp verdiklerini gördü ve, böyle yapana Allah lanet etsin, ben sizi bundan ney etmedim mi, kılıcını kınından çeken herhangi biriniz, onu arkadaşına vermek istediğinde, önce onu kınına soksun, sonra da arkadaşının eline versin, buyurdu.